Ölünün başında söylenecek söz ile ilgili hadisler Ümmü Seleme radıyallahu anhâden Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir Hasta veya ölünün başında bulunduğunuz zaman Başkaları ve kendiniz hakkında güzel sözler söyleyin Zira melekler sizin dualarınıza amin derler Ümmü Selem'e diyor ki peygamberin halasının oğlu ve aynı zamanda süt kardeşi olan kocam Ebu Selem'e vefat edince Peygamber Aleyhisselam'ın huzuruna vardım ve ey Allah'ın Resulü Ebu Selem'e öldü dedim Resulullah Allah'ım beni de onu da bağışla ve onun yerine bana daha güzel bir karşılık ver diye dua et buyurdu. Ben de ashab arasında Ebu Seleme'den daha hayırlı kim olabilir ki diye düşünmeme rağmen yine de peygamberin dediği gibi dua ettim. Böylece Allah bana Ebu Seleme'den daha hayırlısını Muhammed Aleyhisselam'ı eş olarak nasip etti. Yine Ümmü Seleme radiyallahu enhe rivayet ediyor. Peygamber Aleyhisselam'ı şöyle buyururken dinledim. Bir kulun başına bir musibet gelir de bizler zaten Allah'a aitiz ve sonunda hepimiz O'na döneceğiz. Sahip olduğumuz bütün nimetler bize Allah'ın emanetidir ve istediği zaman emanetini elbette geri alacaktır. Allah'ım başıma gelen bu musibete karşılık mükafatımı ver. Elimden aldığın nimetlerin daha hayırlısını bana lütfet diye dua ederse Allah mutlaka uğradığı sıkıntıdan dolayı onu mükafatlandırır ve ona kaybettiğinden daha hayırlısını verir. Ümmü Seleme diyor ki kocam Ebu Seleme vefat edince Peygamber Aleyhisselam'ın öğrettiği gibi dua ettim. Allah da bana Ebu Seleme'den daha hayırlısını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı verdi. Ebu Musa radıyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bir kulun çocuğu vefat ettiği zaman Allah onun durumunu çok iyi bildiği halde meleklerine kulumun çocuğunu elinden aldınız öyle mi diye sorar. Melekler evet derler. Allah demek kulumun ciğer paresini kopardınız öyle mi buyurur.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 ''Siz de onun için cennette bir köşk yapın ve adını hamd eve koyun.'' buyurur. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam şöyle demiştir. Yüce Allah şöyle buyuruyor. ''Dünyada çok sevdiği bir yakınını elinden aldığım zaman sabredip ecirini benden bekleyen mümin kulumun katımdaki mükafatı ''Cennetten başka bir şey olamaz.'' Üsame bin Zeyd radıyallahu anhumadan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber aleyhisselamın kızlarından Zeynep kendisine bir haberci göndererek Ali adındaki oğlunun ölmek üzere olduğunu ve hemen gelmesi gerektiğini bildirdi. O anda çok önemli bir işle meşgul olan peygamberimiz haberciye ona git ve de ki veren de alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin belirli bir vakti vardır. Kızıma söyle sabretsin ve mükafatını Allah'tan beklesin buyurdu. Fakat kızı mutlaka gelmesini isteyince ashabıyla birlikte kalkıp onun yanına gitti. Evet saygıdeğer dinleyenler 153. Bab bağırıp çağırmadan ölüye ağlamanın caiz oluşuyla ilgili Ölünün arkasından çığlık atarak, saçını başını yolarak ağlamak veya yüksek sesle ölünün iyiliklerini sayıp dökmek haramdır. Ölüye bağırıp çağırarak, yaka paça yırtarak ağlamanın caiz olmadığına dair çok sayıda hadis nakledilmiştir. Ancak yakınlarının ağlaması yüzünden ölünün kabirde azap çekeceğini bildiren hadis, arkasından ağlanması vasiyet eden kimse hakkındadır. Ayrıca cenazede ağlama yasağı sadece bağırıp çağırarak veya ölünün arkasından faziletlerin sayıp dökerek ağlamakla ilgilidir. Normal şekilde ağlamaya gelince bunun caiz olduğunu gösteren birçok hadis bulunmaktadır. Abdullah bin Ömer radiyallahu anlatıyor. Peygamber aleyhisselam beraberinde Abdurrahman bin Af Sa'd bin Ebi Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud, Allah hepsinden razı olsun, bulunduğu halde Sa'd bin Ubede'yi hastalığında ziyaret etti. Resulullah Saadın halini görünce ağladı. Onun ağladığını gören sahabiler de ağlamaya başladılar. İçlerinden bazıları bu durumda ağlamanın haram olup olmadığını sordular. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam, İyi dinleyin, elbette Allah gözün akıttığı yaştan ve kalbin duyduğu hüzünden dolayı kimseye azap etmez buyurdu. Sonra diline işaret ederek, fakat bunun yüzünden azap veya merhamet eder, onun razı olduğu şeyleri söylersen merhametine, razı olmadığı şeyleri söylersen gazabına müstahak olursun buyurdu. Üsame bin Zeyd radiyallahu anhum'a rivayet ediyor Can çekişmekte olan torunu kucağına verdiği zaman Peygamber aleyhisselamın gözlerinden yaşlar akmaya başladı Bunu gören Saad bin Ubade Ey Allah'ın elçisi Ölüye ağlamayı yasakladığın halde bu gözyaşları da nedir diye sordu Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu bu Allah'ın dilediği kullarının kalbine koymuş olduğu merhamet duygusudur. Kalp hüzünlenir, gözler yaşarır, Allah'a isyan sözleri söylemeden, feryat ve figan etmeden ölüye ağlamakta elbette bir sakınca yoktur. Bilakis böyle durumlarda gözyaşı dökmek Allah'ın kullarına verdiği merhamet ve şefkat hissinin tabi ve güzel bir neticesidir. Nitekim Allah, ancak merhametli kullarına rahmet eder. Enes bin Malik radiyallahu anh anlatıyor, Peygamber aleyhissalatü vesselam, ruhunu teslim etmek üzere olan oğlu İbrahim'in yanına gelince gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Bunun üzerine Abdurrahman bin Af, ey Allah'ın Resulü, siz de mi ağlıyorsunuz diye sordu. Peygamber ona, Ey Abdurrahman, bu gördüğün gözyaşları rahmet ve Şevkat eseridir buyurdu Sonra da Henüz bir buçuk yaşında Hayata gözlerini yuman oğluna Seslenerek şunları söyledi Göz yaşarır Kalp hüzünlenir Fakat biz ancak Rabbimizin Razı olacağı sözleri söyleriz Ey İbrahim Senden ayrıldığımız için Gerçekten çok hüzünlüyüz 154. Bab ölüde gördüğü hoşa gitmeyen halleri söylemekten kaçınmakla ilgili Resulullah aleyhisselatu Vesselam'ın azat ettiği kölesi Ebu Rafi Eslem radiyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir Kim bir cenaze yıkar da onda bulunan ve cenaze sahiplerinin üzülmesine sebep olabilecek bedensel kusurları yahut yüzünün kararması karnının şişmesi gibi hoş olmayan halleri gizlerse Allah onu bu incelik ve nezaketinden dolayı kırk defa bağışlar onun birçok günahını affeder ve derecesini yükseltir evet saygıdeğer dinleyenler 155. bab cenaze namazı Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre peygamber aleyhisselam kim bir cenazede cenaze namazı kılınıncaya kadar bulunursa bir ölçü gömülünceye kadar kalırsa iki ölçü sevap alır buyurdu bunun üzerine sahabiler iki ölçü ne kadardır diye sordular peygamber aleyhissalatü Vesselam efendimiz iki büyük daha kadar cevabını verdi yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan peygamber aleyhissalamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir her kim Allah'ın emri olduğuna inanarak ve mükafatını sadece Allah'tan bekleyerek bir Müslümanın cenaze merasimine katılır ve namazı kılınıp defnedilinceye kadar orada beklerse her biri Uhud'da kadar iki ölçü sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılar ve defnedilmeden önce oradan ayrılırsa sadece bir ölçü sevapla döner. Ümmü Atiye radiyallahu anheden şöyle dediği rivayet edilmiştir biz kadınlara cenazeyi takip etmek ve gömülürken hazır bulunmak yasaklandı fakat kesin olarak haram kılınmadı metanet ve ruhi dayanıklılık gerektiren bu ağır ve üzücü işin erkekler tarafından yerine getirilmesi daha uygun görüldü 156. bab cenaze namazını çok sayıda kişinin kılmasının ve en az 3 saf oluşturmanın müstahap oluşuyla ilgili Ayşe radıyallahu anheden Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Bir kimsenin cenaze namazını 100 kişilik bir cemaat kılar ve hepsi de onun bağışlanması için dua ederse onların bu duaları muhakkak kabul edilir.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 o kişinin de azaba müstahak biri olduğunun alametidir. O halde öldüğünüzde Müslümanların hakkınızda güzel şahadette bulunacakları tertemiz bir hayat yaşamaya çalışın. Böyle bir şehadet hem sizin için kurtuluş işareti hem de geride bıraktıklarınız için teselli vesilesi olacaktır. Mersed bin Abdullah el-Yezeni şöyle dedi. Malik bin Hubeyre radıyallahu an cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az bulursa onları üç saf halinde dizer sonra da şöyle derdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam üç saf cemaat tarafından cenaze namazı kılınan kişi cenneti hak etmiş demektir buyurdu. Evet değer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız.